Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdillellahu fe lâ ve men yudlil fe lâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. En mabât fe inne istaqal hadîs kitâbullâh ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtasatetha ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr Zeberc kitabının şerhinde cihat ve siyer bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katıldığı savaşların sayısı başında kalmıştık. 1178 nolu rivayet Ebu Zübeyr Müslim bin Tedrüs el-Mekki rahimeullah'tan dedi ki Cabir radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 21 gazveye bizzat katıldığını Kendisinin de bu savaşların 19'unda bulunduğunu söyledi. Bu hadis müslim müslümin şartına göredir. Buhari tarih evsatta hakim Ebu Yala Ab bin Hümeyt, mucem Begavi, Ahlakun Nebi de Ebu Şeyh, Delal-ül de Beyhaki ve tarihinde İbna Sakir rivayet etmişlerdir. Cihadın en üstünü 1179 nolu rivayet Cabir bin Abdullah radiyallahu denildi ki Ey Allah'ın Resulü hangi İslam en üstündür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılanın ki Denildi ki hangi iman en üstündür? Buyurdu ki sabır ve hoşgörülü olmak Denildi ki müminlerin imanı en kamil olanı hangisidir? Buyurdu ki ahlaka en güzel olanıdır Denildi ki hangi cihad en faziletlidir? Cömertlik yapan ve kanını dökenin cihadı buyurdu. Denildi ki hangi namaz en üstündür, kıyamı uzun olan buyurdu. Denildi ki hangi sadaka en üstündür, darlık zamanında verilendir buyurdu. Hangi hicret en üstündür denilince Allah'ın sana haram kıldığı şeyleri terk etmendir buyurdu. Bu hadis bu ve Müslümin şartlarına göredir. İbn-i Şeyben'in müsnedinden naklen bu sayrı ithafta, İbn-i Acer, Ahmet, Taberani, Mucem-i Sakir'de, Ad Hümeyd, Saydavi, mucem Şuyuk'da, Haris bin Ebi Usami, müsnedinde, Mervez-i Tazim-i Kadris Salah'da, i̇bn Asakir, El Erba'un Fil Cihad'da ve Mucemin'de rivayet etmişlerdir. Evet, hangi İslam en üstündür? Yani e, İslam'ın hasletlerinden, azaların amellerinden, Zahire yansıyan amellerden en üstüne hangisidir? Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılmaktır. Yani ne eliyle ne diliyle herhangi bir Müslümana eziyet vermemektir. İmanın en üstünü sorulunca yani kalp amellerinin en üstünü sabır ve hoşgörülü olmak buyurdu. Ve imanın en kamilini de ahlakı en güzel olan diye açıkladı sallallahu aleyhi ve Vesselam. Cihadın en üstünü sorulunca ki e, konu başlığı ile alakalı kısım burası cömertlik yapan ve kanını döken cihadı. Yani Allah yolunda Allah yolunda e, cömertçe harcama yapan ve kanını döken bir fiil. Bir fiil katılarak, e, yaralanarak veya şehit olarak bunun cihadı en üstündür. Namazın en üstünü kıyamı yani kıraati en uzun olandır. Sadakanın en üstünde darlık zamanında, yani bolluk zamanda değil de kişinin ele dar olduğu zaman e, verdiği sadakadır. Hicrette de, yani hicret, hicr, e, ayrılık, uzaklaşmak demek, terk etmek demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en üstün hicretin Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmek, onlardan uzaklaşmak uzaklaşmak olduğunu belirtiyor. Gazi Allah yolundadır, 1180'in olur. rivayet. Ebu Reyl dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kafilesi üçtür. Gazi yani savaşa çıkan kişi. Hacı ve umraya yapan kişi. Yani Gazi savaşa katılan Allah yolunda savaşa çıkan kişi bu Allah'ın kafilesidir. Hacca çıkan ve umreye çıkan bunlar da yine Allah'ın yolundadır. Allah'ın kafilesindedir diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Müslüm'ün şartına göre bu hadis i̇bn Şahin et tergip fi sevabül amalde, İbn-i Uzeyme, i̇bn İbban sayhlarında, Hakim, Müstedirekte, Nesai, Ebu Naim Hilyetül evliada İbn-i Mende El İman'da, Beyhak-i Sünen'de ve şu ül İman'da rivayet etmişlerdir. Allah yolunda o katmanın fazileti, 1181 nolu rivayet, Ebu Necih Es-Sülemi radıyallahu anten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Taif Köşkü'nü kuşatmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim Allah yolunda bir ok atarsa onun için cennette bir derece vardır. Kim Allah yolunda bir ok isabet ettirirse bu bir köleyi hürriyetine kavuşturmaya bedeldir. Ben o gün 16 ok isabet ettirdim diyor Ebu Nece radıyallahu anh. Yani bir kimse isabet ettirmese dahi, tutturamasa dahi Allah yolunda atış yaptığı zaman bundan dolayı derece var. E, bir Cennette bir derece. O eğer isabetli olursa yaptığı atış bu da bir köleyi hürriyete kavuşturmaya bedeldir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Kurrab fedailül remide, Ebu Davud hakim, i̇bn İbban, Ahmet, i̇bn Mübarek cihatta, Tayalisi, Nesai, Tirmizi, Şerh-i Begavi, fakih Ahbaru Mekke'de, Beyhak-i ve şuab Liman'da i̇bn Asakir Sakir tarihinde rivayet ettiler. Muhbir bin Hadis-i müsnette etmiştir. Allah yolunda binekten düşen kimse, 1182, Uhbe bin Amir radıyalland dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kim Allah azze ve celle'nin yolunda bineğinden düşüp ölürse o bir şehittir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İsnaptaki Ahmet, Ahmet bin Abdurrahman bin Web'tir, Amcası Abdullah bin Web'tir, Yani meşhur Abdullah bin Veyb el-Mısri'nin yendir bu. Müslüm'ün ravilerindendir bunlar. Ee, bunu Rüyani Müsned'inde Taberani, Ebu Yala, İbne Biasım el Cihatta, Kasım'ın Kutlu Boğa, Müsned-i Ukbe bin Amir'de rivayet ettiler. Elbani da tarcih etti. Allah Azze ve Celle'nin yolunda binenden düşen, yani gerek e, savaş için bu yola çıkmış olan, gerek Hac veya Umre yolunda Bineğinden düşen bunlara işte şehit ecri vardır. Yani düşman tarafından öldürülmüş olmasa bile bineğinden düşse verse bunlar şehit ecri alırlar. Allah yolunda nöbet tutmanın fazileti 1183'ün olur rivayet. Seyil bin el Hanzeliye radıyallahu anh'ten. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Huneyn günü akşama kadar yürüdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bizi kim bekler buyurdu. Enes bin Ebi Merset radıyallahu ben eyalan Resul dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineye bin dedi. O da kendisine ait bir ata binip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tepenin üzerine çık. Bu gece senin tarafından bize bir saldırı yapılmasın buyurdu. Yani e, habersiz bir saldırı yapılmasın. Sen burada gözetle ki e, bir saldırı alameti görsen haber ver diye. Sabahladığımızda geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına durdu Seylül Hanzali'ye. Dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği gibi şu tepenin üzerine çıkıncaya kadar ilerledim. Sabahladığım zaman her iki tepeye de çıktım, baktım, kimseyi göremedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, gece hiç indin mi? Tepeden hiç indin oldu mu? diye sordu. O da, hayır. Namaz kılmak da ihtiyaç gidermek için inmem hariç. Yani indiysem namaz için veya ihtiyaç gidermek için inmişimdir. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana cenneti gerekli kılan bir amel işledim Bundan sonra başka bir amel işlemesen de zararı yok. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Yani bundan sonra nafile olarak başka bir amelin olmasa dahi kayıpta da sayılmazsın. Yani bu bütün yapacağın nafile ibadetlere bedel bir iş oldu Allah yolunda o bir gece nöbet tutman diye. Müslim'in şartına göredir. Ebu Avane müsnedinde hakim Ebu Daud Nesai Sünnel'ül Kübra'da. Taberani İbn-i el Cihat'ta, Beyhaki Sünen'de ve Delayl-ül El-Iraki Emalisinde i Sin'de rivayet ettiler. Elbani Sayıha'da, Muhbir bin Hadisayil müsnedde bunu tarih etmişlerdir. Allah yolunda yetiştirilen atlar 1184 ne olur rivayet? Ebu Amr Eşşeybani ensardan bir sahabe dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atlar üç çeşittir. Bunlardan birisi sahibinin Allah yolunda bağladığı attır. Bunun ücreti ecirdir. Binilmesi ecirdir. Ödünç verilmesi ecirdir. Yem verilmesi ecirdir. İkincisi kişinin yarıştırdığı üzerinde kumar oynadığı attır. Bunun ücreti vebaldir. Yemi vebaldir. Üzerine binilmesi vebaldir. Üçüncüsü de malı çoğaltmak için bağlanan attır. Bu atın inşallah fakirliği gidermesi umulur. Yani bu atlardan 3 çeşidi kişinin bine gedilmesi ee, bu üç gayeden biriyle olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya Allah yolunda e, yani cihatta kullanmak için onu saklar, edinir. Bu, bunun içinse şayet bundan dolayı ecir var. Ücretinden yani verdiği parasından, yeminden, binmesinden, ödünç verilmesinden her türlü ecir kapsıdır. Ee, yine e, zenginlik için, malı çoğaltmak için, malı artırmak için e, bile at beslese, at edinse bir kişi bu da e, yani ortada yani sevap kazandırmasa da günahı sokmaz. Fakirliği gidermesi umulur. Bu manada hayırdır. Ama kumar veya gayrimeşru işler için e, edinilen at ise bu her şeyle vebaldir diye bildiriliyor. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Haris bin Ebu ve müsnedinde Ahmet İbn Bişeybe Şeybe e, Musannef'te ve Müsned'inde Ebu Nuaym Marife'de rivayet ettiler. Elbani Erbarül Galil'de Muhbir Bina Hacca Müsait'te tercih etmişlerdir. 1185 Urve El Bariki radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deve sahipleri için izzettir. Koyun berekettir. Hayır ise atların alınlarında yazılıdır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani e, atların alında hayırın yazılması umumiyetle Allah yolunda atın kullanılmasından dolayıdır. Koyun berekettir. Yani bir kimse koyun edindiği zaman bundan dolayı bereket görecek. Ee, bu bildirilmiş, bereketli olduğu. Deve de sahipler için izzettir. Yani bu cihatta da kullanıldığı oluyor. O daha hayırlı olur. Ama işte hac yolculuğu veya buna benzer hayırlı yolculuklarda kişinin işini gören faydalı bineklerden bunu Ebu Ya'la İbn-i Mace, İbn-i Bişeybet, Taberani, Şer-i Şer tahavi, yine Şer-i tahavi, Hatip, Muazzah ve Evhan ve Tefrik'te rivadetler Elbani Sayyada tahric etti. 1186 Ebu Katade el-Ensari el radiyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, atların en hayırlısı simsiyah olup alnında ve burnunda beyazlık olan, üç ayağı sekili, ön sağ ayağı sekizsiz olan atlardır. Eğer atın alnında beyazlık yoksa makbul olan kırmızı ile siyah arasında olmasıdır, kızıl olmasıdır. Siyah çalan kızıl olmasıdır. Bunu e, Müslüm'ün şartına göre esinatlar Rame Hurmuzi, El Emsalde, İbn-i Hakim, Ahmet, Talisi, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani bunun hikmeti e, nedir? Burada yani dünya nazarına, yani bu Allah katında olarak değil, insanlar katında değer ve kabul görmesi açısından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir haber veriyor. Yani simsiyah alnında burnunda beyazlık olan ayağında da ön sağ ayağı lekesiz onda bir beyazlık olmayacak. Üç ayağı sekil yani onda kırçıldı, alacalı üç ayağında olacak ama ön sağ ayağı Sekisiz, bu daha makbuldür diyor. Eğer alnında o beyazlık yoksa bu sefer siyaha çalan kızıl at. Bunun daha hayırlı olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmete zayıflarının samimiyetleriyle yardım edilmesi. 1187 oğlu rivayet. Musa bin Sa'd Rahimullah'tan. Babam Sa'd bin Ebi Vakkas radiyalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının kendisinden daha fakir olmalarından dolayı Kendisinde bir üstünlük görüyordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bu ümmete ancak zayıflarının duaları, namazları ve samimi olmaları yüzünden, ihlasları yüzünden yardım eder. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir İsmail ve ezbihane et tergib ve terhib de Nesai fevaidinde temmamur razi Rafi Ettedvinde, tedvinde Beyhak-ı Tünende rivadetler ya da tarih etti Yani Sad radiyallahu işte mal sahibi zengin olmasından dolayı, yani Allah yolunda yaptığı iyilikler, yardımlardan dolayı bir şeye kapılmış demek ki, bir benlik, bir gurura kapılmış veya böyle bir düşünceye kapılmış, bir üstünlük düşüncesine kapılmış. Bunu fark eden, haberdar olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin ancak Allah tarafından zayıflarının, yani fakirlerinin, düşkünlerinin duaları, namazları ve samimiyetleri yüzünden yardım gördüğünü bu hadisinde bildiriyor. Yani zayıflarda da, fakirlerde de, zenginlerde de, kuvvetlilerde de hayır vardır. Allah yolunda atılan adımlar 1188 Nol Rivayet Kays bin Ebi Hazm-ı Raymullah dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh Şam tarafına bir ordu gönderdi ve onları yolcu etmek için yürüyerek çıktı. Dediler ki ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Bineye binseydin ya, Ebu radıyallahu anh şöyle dedi, Allah yolundaki adımlardan karşılık umuyorum. Bu eser Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Şehbe, Abdülrezzak, Taberani, Beyhaki tarihinde İbn-i Asakir rivayet ettiler. Elbanir ve de tercih etti. Yani Allah yoluna çıkardığı, sefere çıkardığı orduyu teşhiy ederken orada yürüyerek gitmesinden dahi ecir alınacağını bildiriyor bu rivayette. Bundan ecir umduğunu söylüyor Ebu radıyallahu anh. Savaşta bineği paylaşmak, 1189'un olur rivayet, Abdullah bin Mesud radıyaland dedi ki, Biz Bedir günü bir deveye üçer kişi sırayla biniyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binekteki arkadaşları, Al bin Ebi Talib ve Ebu Lübabe radıyallahu anhümaydı. Yürüme sırası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman, ikisi dediler ki, Ey alan Resulü sen bin, biz senin yerine yürürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz benden daha kuvvetli değilsiniz ve ben sevaba sizden daha az muhtaç değilim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Haris bin Ebû Sa'me Müsned'inde İbn İbn Hakim, Târih-i Ahmed Sünenü Kübra'da Nesai, Ebu Yâla Bezar, Hilyetü'l Evliyada Ebû Nuaym ve Beyhaki rivayetler Muhbib bin Hadis Sayyul Cami'de tahric etti. Ordunun sayısında hayırlı olan 1190'la olur rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh, dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kafilenin hayırlısı dört kişi olandır. seriyenin yani bu savaşa baskına gönderilen birliğin hayırlısı dört yüz kişi olandır. Ordunun hayırlısı dört bin kişi olandır. On iki bin kişilik ordu ise azlıktan dolayı yenilmez. Yani bir ordu on iki bin kişiye ulaşmışsa ehli İslam'dan bu ordu kendilerinden daha fazla sayıda olmasından dolayı düşmana yenik düşmez. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ab bin Hümeyt, i̇bn Zeyme, İbn-i İbn, Hakim, Ziyar-ı muhtarede Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Ebu Yala, Şerhumuşkül Asar'da Tahavi, Müsned-i Kudai, Beyhaki, Tarihinde ve Mu'cim'inde İbn-i Asakir rivayetler Elbani Es-Saiya'da tarih etti. Cihad olduğu müddetçe hicrette devam eder. 1191 nolu rivayet. Cünade bin Ebi Umeyye Raymullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesabından biri muhakkak hicret kesilmiştir dedi ve bu konuda iktiraf ettiler. O sahabe dedi ki bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bazı kimseler hicret kesilmiştir diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz cihad olduğu sürece hicret de kesilmez. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Ahmet tarihinde İbn Asakir rivayet etmişler. Elbani sahihada Mukbil bin Hadca Müsaid'de tercih etmişlerdir. Allahu alem burada sahabenin e, ihtilaf etmesinin sebebi fetihten sonra hicret yoktur e, hadisinden dolayı. Yani Mekke'nin fethedilmesinden sonra hicret yoktur hadisinden dolayı böyle bir ihtilaf söz konusu olmuş. Çünkü sonraki alimler arasında da e, bu hadisten dolayı işte hicret kesildi mi, kesilmedi mi diye bir tartışma meydana gelmiş. Burada hakikat şu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fetihten sonra hicret yoktur sözüyle kastettiği şey biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. E, Mekke fethedilince tekrar Mekke'ye dönmeyeceğim. Yani oraya yerleşmeye dönmeyeceğim. Bunu kastediyor. Tekrar yani bir hicret söz konusu değil. Medine'de kalacağım diye bunu haber veriyor. Yoksa e, cihat olduğu sürece hicret kesilmez. Hicret devam eder. Ee, hicret burada buradaki manasıyla daha önce aktardığımız manadan farklı yani daha önceki rivayette hicretin en üstünün Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmek olduğu, yani daha genel bir manada bildirilmişti. Burada özel manadaki hicret kastediliyor Yani kişinin e, göç etmesi müşriklerin diyarından e, İslam ehlinin diyarına hicret etmesidir. Yani bu kesilmez. Cihad da kıyamet gününe kadar taze ve yeşildir diye bildiriliyor başka bir hadiste. Yani cehat kesilmediği gibi kıyamet gününe kadar bakidir cihad. Aynı şekilde hicret de kıyamet gününe kadar devam edecektir. Dinini yaşamak için hicret edenlerin fazileti 1192 oğlu rivayet. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Muhakkak ki İslam garip başlamıştır. Tekrar gar başladığı gibi garip haline dönecektir. Gariplere müjdeler olsun.'' Denildi ki garipler kimlerdir? Yalan Resulü, yani bunun kelime manasını biliyorlar. Garip, gurbette olan kimse demek veya tek kalan, yalnız kalan kimse demek kelime manasını biliyorlar. Burada kimlerin kastedildiğini sorarak istifzar ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kabilelerinden ayrılanlardır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Şeceri Emali'de Ahmet İbn Bişeybe Musannef de ve Müsned'de, İbn Mace Darimi Ebu Yala Bezar Muzkilla Hasar Tahavi <gülüyor> Şerhu Sunne de Begavi Müsnedinde Heysam bin Kulaybe Şaşi İbn Bişran Emali'de, İbn Vattah El Bidada Acruri El Gurabada İbn Şahin El Efrat'ta İbn Nazm El İhkam'da Beyhaki Zühd'de Sehmi Tarihu Cürcan'da rivayet etmişlerdir. Yani Demek ki burada hicret kabilelerinden ayrılma, o minel kabail, yani bunlar sünneti yaşamak için kabilelerinden ayrılmak zorunda kalmışlar. Çünkü kabilelerinde, ailelerinde, memleketlerinde bunu yaşamalarına, ihya etmelerine imkan verilmemekte. Bundan dolayı eziyet baskı görmekteler. Güçleri yetmemekte Allah'ın dinini, tevhidi, sünneti yaşamaya. Bu sebeple kabilelerinden ayrılmışlardır. Bunun baş tarafıyla alakası yani İslam garip başlamıştır. Bununla alakalı yani nasıl ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam, Nebi Sallallahu Aleyhisselam Mekke döneminde tevhid'i ortaya koyduğu zaman ona ittiba edenler işkencelere, baskılara maruz kalmışlar yakınları tarafından, akrabaları, çevreleri tarafından ve bundan dolayı önce bir kesimi Habeşistan'a Hicret için Allah Azze ve Celle izin verince o tarafa hicret etmişler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla beraber kalanlar da daha sonra Allah Azze ve Celle'nin yine emriyle Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. İşte İslam böyle tekrar garip haline dönecek. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o tebliğ ettiği dini asli suretinde sahabenin yaşadığı dini yaşamak isteyen Müslümanlar, işte İslam'ın son zamanlarında, tarihin son zamanlarında, ahir zamanda. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Yakınlarından, çevrelerinden sünneti yaşadıkları için, tevhidi yaşamaya çalıştıkları için baskılar görecekler. Bundan dolayı hicret etmek zorunda kalacaklar. Kablelerinden ayrılacaklardır. İşte böyle gariplere, bu sebeple gurbete çıkanlara, memleketlerinden, ailelerinden, akrabalarından ayrılan, ayrılmak zorunda kalan bu kimselere müjdeler olsun diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ecirlerinin büyüklüğünü bildiriyor. Başka bir hadiste Malum böyle kimselerin sahabelerden 50 kişi gibi ecir alacağı da bildiriliyor. Yani çekilen sıkıntılara mukabil böyle büyük bir müjde vardır. Hicret ettikten sonra bedeviliğe geri dönmemek. 1193 olduğu rivayet? Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki, faiz yiyen, yediren şayet biliyorlarsa, bunu bilerek yapıyorlarsa, yani faizi bilerek, kişi bilmeden de faiz yiyebilir, Bilerek eğer faiz yiyor, yediriyorsa, yani alıyor ve veriyorsa buna şahitlik yapanlar yani e, bilerek şahitlik yapanlar, dövme yapan kadın ve dövme yaptıran kadın, zekatı vermeyen kimse ve hicret ettikten sonra geri dönen bedevi kıyamet günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dil üzerinden lanetlenmiştir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim, İbnü Zeyme, İbn İbn Ahmed, Tirmizi, Nesai, Abdurrazak i̇bn Ebi Şeybe, Ebu Yala, Müsned-ü Taberani Taberani, Şerumuşkilla Sarda, Tahavi, Heysem bin Kuleybe Şaşii, Müsned'de ve Behaki Sünen'de rivayet etmişler Elban-i İrval-i Galil'de tarcih etmiştir. Ee, bir sonraki hadiste bunlar alakalı olduğu için onu aktardıktan sonra açıklama yapalım. 1194 i̇bn Ömer Radyolan'a dedi ki, Ömer Radyolan muacirlere şöyle dedi, Ravhan'ın ötesinde mal edinmeyin. Hicretten sonra topuklarınız üzerinde geri dönmeyin. Mekken'in tülekasını yani Mekken'in fetinden sonra Müslüman olanları kadınlarınızla evlendirmeyin. Onların kadınlarıyla evlenin ki onları Medine'ye getirin. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Ebükire'nin Necat Nusne'de Ömer bin Hattap'ta rivayet etmiştir bunu. Burada hicret ile kastedilen yani hicretin bu manada göç etme manasında iki açısı vardır. Birinci açısı müşriklerin diyarından. Az önce açıkladığımız gibi Müslümanların diyarına hicret etmektir. Bu farzdır. Yani bu olmazsa olmazdır bir kimsenin Müslüman olarak kalabilmesi için. Yoksa e, diğer türlü şayet müşriklerin diyarında kalıyorsa Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan, Muaviye bin Hayde'den ve başkalarından gelen rivayetlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimse şirkten tevhide tevbe ettiğinde o müşrikleri terk edip de Müslümanların yanına hicret etmedikçe Allah onun tevbesini kabul etmez buyruluyor. Yani müşriklerin diyarında Müslümanların ülkesine bir kimse hicret etmedikçe onun tevhide dönmüş olmasını yani imkanı olduğu takdirde yani imkanı olmaz hicret edemez, bu farklı bir konu. Böyle bir kimsenin e, şeyi imanı geçerli sayılmaz Allah katında diyor yani imkanı olduğu halde icret etmeyen, bu işte Nisa suresi 96-100. ayetler arasında e, sayılan, işte melekler onlara Allah'ın arzı geniş değil miydi madem diyerek, e, arkalarına vururken bir görseydin ayeti, burada bunlar kastediliyor. Yani şirkten tevhide tevbe etmiş adam, İslam'ı kabul etmiş, yani itikabını kabul etmiş ama pili olarak, Müslümanların yanına hirret etmemiş, halen müşriklerin topraklarında yaşıyor, onların boynuru altında yaşıyor. Böyle bir kimsenin imanını Allah kabul etmez, tevbesini kabul etmez diyor. Bu çok büyük bir tehdit. İkinci açısına gelince, şimdi ikinci açısı şöyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve raş talifeler, sahabeleri bir yeri fethettikleri zaman bunların iki seçeneği var. Yani Müslüman olduktan sonra iki seçeneği var. Yani bunlar hani ilk önce cizye falan, Cizye teklif edilir, dinlerinde kalır. Vergi vererek Müslümanların boynurunda yaşarlar. Bu birinci seçenek. Veya öldürülürler eğer vergi kabul etmezse. Veyahut da bunlar Müslüman olurlar. Şimdi Müslüman olduktan sonra iki tane açısı var. Onu söylüyorum. Hicret bu konuyla alakalı. Burada bahsedilen hicret. Yani kişi, diyelim bir köy fethedildi Müslümanlar tarafından. Bu köy halkına deniliyor ki, işte ya cizye, ya ölüm, ya Müslüman olursunuz. Bunlar kabul ettiler, Müslüman oldular diyelim. O zaman karşında iki seçenek var. Ya bedevi olarak bu köyde kalacaklar, Müslümanların Medine'sine, yani şehir yerine, fiili olarak İslam'ın hükümlerini, hukukunu yaşattıkları ortama hicret etmeleri veyahut da bulundukları yerde bedevi olarak kalmaları. O bedevi olarak kalırlarsa, Dünya hükümleri bakımından Müslümanlarla aynı haklara sahip olacaklar. Ama Müslümanların halifesi şayet cihad için çağrı yaptığında, bunlardan işte sizden de cihada birileri katılması lazım diye çağırdığında bu da icabet etmeleri gerekir. Veya Allah yolunda işte maddi olarak bir yardım yapılmasını ister halife bunlardan. Bu konuda ellerine geleni yaparlar. Bunun gibi şeyler var. Fakat bu kimseler köylerinde kalıkları takdirde, <gülüyor> ilimde, medeniyetten uzak bir halde yaşarlar. Böylelerine, yani şehir ortamına, ilim ortamına hicret etme imkanları olduğu halde etmeyen, bedevi olarak kalanlara, Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Tevbe suresinde belirtildiği gibi, bedevilerin çoğu münafıklardır diye bildiriliyor. Bazısı imkansızlığından dolayı hicret edemez. Bazı şehir hayatına intibak edemediğinden dolayı, uyum sağlayamadığından dolayı onların köylerde kalmasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmiştir. İşte denizler arkasından Rabbini birle tevhid et, ibadet et diye buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir kimse yoksa bu müşriklerin diyarında kalmaya... Ee, izin vermiş birisi değil. Müslümanların diyarı ama Bedevi olarak kalıyor. Hicret etmiyor yani. İşte denizlerin ötesinde kal böyle. Ee, yani sen e, işte Medine'de geçinebilecek, oraya uyum sağlayabilecek durumun yok. Bu durumda olanlara böyle bir ruhsat vardır. Onlar köylerinde kalabilirler. Bu şekilde e, uzak beldelerde, uzak köylerde, badiyelerde kalan kimseler eğer çoğunluk sayda iseler Çoğunlukla bunlardan elçiler gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vufut, veft deniliyor. Bu vufut Allah Resulü'ne mesela Kays oğulları heyeti Yemen'de geldiler. İşte Malik bin Huyerisin, Vail bin Hucur'un radıyallahu anh'ın e, rivayetlerin çoğu bu Kays, Abdül Kays heyetindeydi. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 20 gün kadar Konaklayıp dinleriyle ilgili temel meseleleri, ibadeti, namazı, bazı şeyleri, zekatı falan filan yani e, farzları öğrendiler o ana kadar emrolunan şeyler neyse memleketlerine dönüp onlara aktardılar. Onlar da bu şekilde yaşadılar. Yine Yemen tarafına işte Muaz bin Cebel, Ebu Musa Leşari, Ali Radiyalan, Halit bin Velid farklı zamanlarda bunlar e, gönderilmiş, tebliğ etmişler başka yerlere de gönderilenler olmuştur sahabilerden, yani bedevi olarak kalanlara. Yani bunlar tamamen baş boş bırakılmıyor. Yine bunlara zarrı olarak dinleriyle ilgili ibadetleri vesaire öğretiliyor. Ama Medine ortamı böyle değil. Fiili olarak İslam'ın dinin yaşandığı, hukukunun yaşandığı, Allah'a hakkıyla, tevhide göre kumur yapıldığı ortamlardır, ilim ortamıdır Tabii böyle bir ortam Nevislere zor gelen bir ortamdır. Birincisi, birinci zorluk yaşadığın ortamı, aile ortamını terk edeceksin. Taşınacaksın. Göç edeceksin yani. O ortamda birilerinin bir müddet belki eline bakmak zorunda bile kalacaksın. Yani ensar, yardımcı olacak kimselere muhtaç kalacaksın bir müddet. Orada yeni bir düzen kuracaksın yani. Birinci zorluk burada. İkinci zorluk ee, o ortamda dini yaşamanın zorluğudur. Çünkü kafir olarak kaldığın zaman yani esasında cehaleti tercih etmiş olursun. Köyde kaldığın zaman pek çok şeyden cahil kalmayı tercih etmiş olursun. Ee, sıradan bir hayat yaşarsın. Sana ulaşan ilimden ne varsa, tebliğden ne varsa bunlardan haberdar olursun işte zekat amilleri gelir zekat memurları gelir malın zekatını alır gider zekatını bil mecbure böyle verirsin vesaire vesaire ama ilmin ortamı fiili <gülüyor> olarak e, hem yaşayarak bir cihadı hem de gaza yoluyla savaşlara e, bizzat katılmak yoluyla <gülüyor> o savaşların içinde olmaktır yani pek çok ecirler kazanmaktır bir açısı bu. Burada e, Ömer radıyallahu anh'ın sözüne gelince Mekke'nin tulakasından e, damat almayın. Yani kızlarınızı onlarla evlendirmeyin. Yani bu bu kimseler yani Mekke fethedilince kadar Müslüman olmamış da Mekke fethedilir zaman mecburiyet yani boyun eğerek zorunlu olarak Müslüman olmak zorunda kalmışlar. Yani bunlar İslam'a alıştırılacak kimselerdir. müellefe kuluptur bunlar. Yani kılıç zoruyla Müslüman olmuş kimselerdir. Kalplerine iman girmemiş. Zahiren İslam olduk diyen kimseler. Böylelerinden e, kadınlarınızı, kızlarınızı böylelerle evlendirmeyin. Yani kızınızı bedeliye vermeyin. Bu haram olduğundan dolayı değil. Burada İslam'ın masrafı gözetildiğinden dolayı. Yani bu caiz olmayan bir şey değil. Fakat e, İslam masrafı için onların kadınlarıyla evlenin ki yani nasıl olur öbür türlü? Şayet sen kızını e, köyden birine verirsen, yani badiyeden birine verirsen, bir kişi oradan eksilecek, ilim ortamından eksilecek, o da bedevileşecek. Ama oradan evlenirsen, köylü birisi medeniyet ortamında e, ilme, İslam'a tam bir adapte olacak. E, bunu masat olarak söylüyor görüldüğü gibi. Hicretten sonra topuklarınız üzerinde de geri dönmeyin sözü, burada irtidat, Dinden çıkma olarak değil, hicretten dönme. Yani bir kimse hicret ettikten sonra işte Ravha'da mal edinmesin, Ravha'nın ötesinde mal edinmesin. Yani uzak diyarlarda, köylerde mal edinmeyin. Niye? Çünkü köye gideceksin, bahçe işleriyle uğraşacaksın, bedevileşeceksin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte tarla edinmeyin, bahçe edinmeyin, sizi dünyaya bağlar diye. E, uyarırken de maksadı bu. <gülüyor> Bedevileşmekten uyarıyor. Ha, şehir yerinde olabilir, seni... O ilimden koparmayan sürekli bu bağın içerisinde işte fiili olarak cihadın içerisine olabileceğin şeylerse bunda sıkıntı yok ama ravan ötesinde yani uzak yerlerde mal edinmeyin yani düşün şimdi e, kilometrelerce ileride misal biz şu an Keçören'deyiz, Ankara'dayız işte çubuk diğer falan diğer. Kırşehir, yani civar köyler, Kale falan yer. Buralarda bahçe edindiğin zaman, tarla edindiğin zaman ne yapacaksın? İşte bir ay gideceksin belki kalacaksın. Belki senede birkaç sefer gidip şey yapacaksın. Yani bu seni bedevileşmeye götürecek. Bu sebeple Ömer Radyalar bunu hicretten sonra topuklarınız üzerinde geri dönmeyin diyerek bu tip şeylerle uğraşmayı yasaklıyor. Peki Medine ortamında yani medeni ortamda, şehir ortamında Müslüman ne yapması lazım? Bu Müslümanın e, sürekli ilmin, cihadın, fiili yani bizim burada cihadımız nedir? Burada düşmanla e, kanlı bıçaklı bir savaşımız yok. Ama e, ilim savaşımız var. Devam ediyor. Nedir bu? Şu an e, internet ortamında çoğunlukla internet ortamında. işte dernekler var, e, sosyal faaliyetler var, bidat ehlinin yaptığı. Bunun gibi ortamlarda Bunlar fiili olarak e, ilmi savaşın içerisindeler. Yani ilmi cihat diyelim biz buna. Bunlar bidat için mücadele ediyorlar. Bidatları ihya ediyorlar. Sünnetlerle savaşıyorlar. Mesela e, bir zamanlar bir şey yapmıştım. E, bu Hüseyin Avni kansız oğlu diye birisi var biliyorsunuz. Bidatin ihya edicilerinden. Bir zamanlar İmam Suiti'nin El Min Hafiz diye bir risalesi var. Yani El-Minha, Minah kelimesinin çoğulu. tuhfe hediye demek. E, tesbih, bu çekilen tesbih var ya boncuklu tesbih. Tesbih hakkında hediye kitabın ismi. El-Havi, Lil-Fetavi kitabın içerisinde e, basılmıştır bu. Bunu tercüme etmiş. Ve buradan bana soru gelmişti internetten. Ben de e, cevap yazdım. Yani buradaki rivayetleri tek tek e, değerlendirmesini yaparak hangi ravilerden dolayı zayıf olduğunu, Suyti'nin dayandığı delilleri Zayıf olduğunu açıkladım. Sonra daha başka ek yazılarla e, bu tesbih haletinin esasında Budistlerden sonra Hristiyanlara geçtiğini, Hristiyanlardan da Müslümanlara, tarihen böyle bir arka planı olduğunu, Müslümanların böyle bir şeyle alakasının olmadığını, bilirken sahabe döneminde buna karşı çıkıldığını vesaire bu konuları işlemiştik. Sonra gördüm ki yakın zamanlarda e, insanların buna dikkat etmemesi sebebiyle, mesela aramızdaki beyinsizler dediğimiz, ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzünden bize helak etme duası vardır. E, Arap suresinde. içimizdeki beyinsizler yani kendisini selef ile nispet eden bazıları işte tesbihye karşı çıkmaya gerek yok. İşte buna bidat denmez. Bak Ahmet bin Ambel bununla fetva vermiş falan filan. Ahmet bin Ambel evet. Fetva vermiş. İshak bin de onaylamış. Ama neye dayanarak fetva vermiş? Dayandığı rivayet zayıf. Yani Ebu Üreri Radyalanta veya Ebu Safiye diye birisinden e, sahabeye nispet edilen böyle kimselerden rivayetler var. Suit'in eserinde deziklet rivayetler bunlar. Bunların hiçbirisi sahih değil. Münker rivayetler, Metruk, Raviler olan rivayetler vesaire. Şimdi Ahmet bin Hanbel zayıf bir rivayette fetva vermiş. Bu Ahmet bin Hanbel diye, İsa bin Rahiye diye böyle imamlar fetva verdi diye sen bunu din edinirsen, bunu meşru kılmaya kalkarsan, bugün birileri işte çıkıyor. İşte Halis Kerimece diye birisi çıkıyor. İşte Hüseyin Avni cephesi çıkıyor. Tasavukçular vesaire. Bir de bir selefiyim diyen bu çakmalar çıkıyor. Bunlar tesbihi savunuyor. Ondan sonra bakıyorsun böyle kocaman sakallı selefi geçinen adamlar elinde tesbih bacak bacak üstüne atmış. Böyle pozlar veriyor. Yani bırakın bunu e, yani bu Müslümana yakışan bir şey değil yani bir kere. Bu fasıkların adetidir. Diğer taraftan bir bidattır. Şimdi bu e, oldukça basit alınan bir şey. Daha önce bunun tehlikesine şöyle dikkat çekmiştik. Yine Uhbe bin Amir radiyallah tan mesela üç vakit Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namazı yasaklıyor. Güneş doğarken, tepedeyken ve batarken. Şimdi bunlar şöyle bir e, gerekçeyle savunurlar. Diyorlar ki, işte biz bunu Allah'a zikretmek için yapıyoruz. Bu Allah'a zikrettiricidir. Kendisi bizati ibadet değil, ibadette vesiledir. Bunda sakınca yoktur diyerek böyle süslüyorlar. Kafirlerden gelmesini de bunun önemi yok. Sonuçta sahabeden sabit olmuş vesaire diyorlar. Hayır, sabit olan bir şey yok. O, bu yüzden e, Suyti'nin bu Risalesini ben tekrar tercüme ederek e, şu an takikini yapıyorum ve ek bir takım e, Şerhler de ekleyeceğim sonuna. Yani sahabenin buna nasıl karşı çıktığını, suitinin nasıl batıl e, istidlaller ortaya koyduğunu açıklayarak ortaya koymak lazım. Ve şüphelerin giderilmesi lazım. İşte o kafirler ama biz Müslümanız. Yani Müslüman olmamız sebebiyle işte işte sahabeden, seleften de sabit olmuş, bunda sakınca yok. Şu kadar alimde buna fetva vermiş vesaire vesaire diyerek bu işi süslüyorlar. Şimdi Ukbebin Adir rivayetinden neden bahsettik? Üç vakitte namazın yasaklanması Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki çünkü diyor bu şeytanın boynuzunun doğduğu vakit, battığı vakit bu vakitlerde kafirler namaz kılarlar, ibadet ederler. Onlara benzememek için. Şimdi bir Müslüman güneş doğarken namaz kılsa yani Allah'a secde ediyor. Öğlen güneş tam tebedeyken namaz kılsa veya batarken namaz kılsa bunun kafirlere benzeme gibi bir düşüncesi var mı? Yok. Yok. Olsun veya olmaz. Varsa o daha büyük bir sıkıntı ama böyle bir düşüncesi olmasa bile o vakitte şeklen, fiilen benzemesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Bu ibadet olan bir husus. Şimdi Allah'ı zikretmek de bir ibadet. Allah'ı zikrederken e, bidat yolların, hele kafirlere benzeme içeren yolların yapılması demek, ibadette onlara benzeme demektir. Yani Budistlerin e, bunun ne şekilde yaptığı o tarihe ilk olarak onlardan çıkmış boncuklu tespit de Hristiyanların ne şekilde yaptığını biliyoruz. Bunlar azizlerinin isimlerini tek tek sayarlar boncuklarla. İmamelere geldikçe işte e, İsa Aleyhisselam'a seslenirler. En baş imameye geldiğinde 99 tespitten bahsederim. En baş imameye geldiğinde bunda da Allah'a seslenirler. İmamelere. Yani onlardan geçme, Allah'ı zikretmek için ve ortak koşarak yaptıkları bir şey için kullandıkları bir alet. Bu sebeple bazı tespillerin imamesinde haç görürsünüz. Hristiyanların işidir yani bu. Hristiyanlardan geçmiştir. Müslümanlarla bir alakası yoktur. Burada ibadette onlara benzeme söz konusu. Dolayısıyla bir Müslüman bugün çıkıp da işte benim onlara benzeme gibi niyetim yok desin, bunun hiçbir geçerliliği yoktur. Senin niyetin önemli değil burada. Şeklen onlara benzemiş olmandır. Yasak olan budur. Kim bir topla benzerse onlardandır buyruluyor. Ee, çok sayıda zikretmekten dolayı buna insan ihtiyaç duyar diye savunuyorlar. Mesela işte, e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın 100 bin defa tespit etmeden uyumadığı rivayet edilmiştir. İşte bir kimsenin bunu tesbih gibi bir alet kullanmadan yapması imkansız diye mutlaka tesbihle yapmıştır diye yorum diyorlar. yorumluyorlar. Yani bu yüz bin defa çokluk belirtmek için söylenen bir ifadedir. Yoksa sayı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen yüzden fazla bir zikir yok. Ve bunları da parmak boğumlarıyla yapmak gayet kolaydır. Sünnetteki de budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte parmak boğumlarının şahitlik edeceğini bildirmiştir zikreden kimse için. Ee, diğerleri yani sayı belirtilmeden gelenlerde ise zaten sayı sınırı yok. Yani aklına geldikçe söyleyebildiğin kadarıyla işte mesela La havle ve la kuvvete illa billah zikri subhanallahü velhamdülillahi ve la vallahu ekber zikri. Bunlar kişi aklına geldikçe sürekli yapar. Bunda sayı sınırı yoktur. Eğer sayı sınırlarsa, mesela Ebu Hureyre madem 100 bin defa tesbih yapıyormuş, ben de 100 bin tesbih yapayım dese bu bir bidat olur. Böyle bir sayı sınırı Allah'tan ve Resulü'nden gelmemiştir. Ebu Hureyre'den nakledilen ise çokluk belirten bir şeydir. Evet biz de aynı şeyi söylüyoruz. Tesbih aleti gibi bir alet olmadan bir kimsenin 100 bin rakamını sayması mümkün değildir. Ebu Üreyre de bunu bu, bu yüzden çokluk olarak söylemiştir. Onun tesbih kullandığı ise sabit olmamıştır. Eğer e, çokluk değil de muayyen bir sayı, yüz bin olarak muayyen bir sayı e, kastediliyorsa, böyle açıklanırsa bu, Ebu Üreyre radıyallahu anh'ın bu konuda dayana olmaz Neye dayanarak yüz bin yapıyor? Allah Resulü'nden böyle bir şey yok. Ama çokça, günde yüz defa mesela istiğfar etmek, Allah Resulü'nden sabit olmuştur. Veya 70 defa. Bunlar böyle. Evet. Huşu mesela tasavvufçular 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin gibi işte salavat olsun, tevhid olsun veya diğer ya Allah, ya Hay, ya Kayyum gibi kendi aralarında çıkardıkları bidat olan sayılı zikirler var. Böyle bir bidat çıkardıkları için bu bidatı da rahatlıkla, huşu ile yapabilmelerine e, tesbih aletini kullanmaları gerekiyor. Çünkü 10.000'i nasıl sayacaksın? Mecbur, tesbih lazım. Yani bir bidat başka bir bidatı getiriyor. Ve her bidat sünnetleri öldürür. Sünnet olan parmak bomlarıyla saymaktır. Bunu öldürüyor bu iş. Tesbih işi. Vesaire vesaire. Şimdi e, nereden geldik buraya? Böyle şeylerin ilmi olarak ortaya konulması, internet vasıtasıyla, kitap vasıtasıyla, bunun gibi vasıtalarla yapılması, ee, şehir hayatını yaşayan Müslümanların üzerindeki cihat görevidir. Buna maddi, manevi, fiili olarak da katkı sağlamak Müslümanların üzerine vazifedir. Yani şehir dediğin zaman, şehirde yaşıyorsan evet, kitap vasıtasıyla, internet vasıtasıyla, ilim vasıtasıyla ilmi öğrenmek ve neşretmek yoluyla ya bizati ilmi e, talep ederek ümmete faydalı olacak ilmi talep ederek, öğrenerek, buna istidadın yoksa eğer, kabiliyetin yoksa, imkanın yoksa, bu işe e, istidadı olanlara maddi manevi yardım etmek suretiyle, katkı sağlamak suretiyle e, işin içerisinde olmak gerekiyor. Yani Medine hayatı, cihat içerisinde olmak demek bu demektir. Bundan uzaklaşan kimse ise şehirde yaşasa bile bu faaliyetlere katılmayan bir kimse, ee, bu sohbetlere, ilim derslerine, e, kitap neşrine, internet yoluyla e, davete. Buna fiil olarak katılmayan kimse şehirde yaşarsa dahi o bir bedevidir. Yani e, yaşadığı yer itibarıyla e, kimse işte bedevlikten kurtulmuş olmaz. Bu işlerin içerisinde olmak gerekiyor. Evet, Allah'a davette destek olmanın fazileti 1195 nolu rivayet. Cabir Radiyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın temsilcileriyle karşılaşınca onlara beni sığındırıp yardım eder misiniz? dedi. Onlar buna karşılık bize ne var? dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet buyurdu. Esasında bu uzunca devam eden bir rivayet. Fakat böyle kısa da rivayet edilmiş. Muhtasar olarak. Müslüm'ün şartına göre böyle gelmiş. <gülüyor> Bunatibül Bağdat tarihinde hakim Keşfülesdar'da e, Heysemi Bezzar'ın e, müsnedinden nakletmiş. İbn-i Hacer e, Muhtasar Zevadi müsned Bezzar'da yine Bezzar'dan nakletmiş. Ebu Yala ve Mucem'de i̇bn Muhri, Abdullah bin Yezdel Muhri rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte e, Mekke'den Medine'ye icret ettiğinde e, ona ensar destek oldu. Yani bu sözü tuttular. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir söz aldı. Yani cennet karşılığında Beni sığındırıp yardım edeceksiniz. Yani bana destek olacaksınız, maddi manevi yardım edeceksiniz ve bu cihat, bu davet böyle sürecek. Bunu yaptığınız takdirde size karşılık olarak cennet vardır diye bildiriyor. Evet, Allah izin verirse yani cihadın ön aşaması yani fiili olarak savaş, kaza. Bunun ön aşamasında mutlaka davet olmak zorundadır. Bu olmadan, yani kimse davet edilmeden savaş açılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde hiçbir topluluğu davet etmeden onlara savaş açmamıştır diye bildiriliyor. Bir sonraki başlık, sonraki derste yaşayacağımız başlık, İslam'a davet mektubu göndermek. Yani mektup yoluyla. İşte bu kitaba dahildir. Mektup, kitap aynı köktendir. Yani yazı yoluyla davet. Bu da kitap yoluyla davetin meşruluğunu gösteren bir delil olacak. İnşallah açıklayacağız sonraki derste. Bunun gibi bu hastaları kullanmanın cihada dahil olduğu, cihadın bir aşaması olduğu işlenecek inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedvenle ilahe illan tevatteke la ve estağfuruke ve utubu ileyk.